İklim için Bir İklim Adaleti Güncesi Allah Allah Allah. Paris Anlaşması Sonrası İklim Mücadelesine Dair Bir Fikri Takip Çalışması Allah Allah. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez Ömer Madra Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 açık radyosunuz ve iklim için programı başladı Ben Can Tombil Ben Ömer Madra Ben Yüce Sormaz Desteği içinde dinleyicimiz Banu Çakusa, teşekkür ederiz. Evet. Ee, ve başlıyoruz. İklim için programının... Yeni evet. nüshasını. Yeni nüshasını. Seçimler oldu <gülüyor> bitti ama iklimin gündemi aynen devam ediyor. Aynı yoğunlukta. Sürüm. Yok. Öyle değil aslında. Patrick Moore var. Greenpeace'in <gülüyor> kurucularından ta eski zamanda 50 yıl önce kaç yıl olduysa işte ...o şimdi... ...önemli bir yere getirildi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... Bir ...iklim... ...konularıyla ilgilenilen... ...en önemli, çevre konularıyla... ilgilenen en önemli kuruluşlarından... ...birinin başına geçirildi ve... ...iklim krizi... ...yoktur diyor... ...tahminin yani, ettiğim cümle... ...Donald, evet. Donald Trump'ın getirdiği... De, ...yani bütün bu iklim krizi... ...aslında... ...yalan haber, fake news... ve üstelik daha da onunla kalmıyor. Bir de yalan bilim diyor... Fake science demiş. Yok iklim krizi. Her tarafımızda hava var, iklim var ve karbondioksit de hayatın ana blokudur. Trump'ın yanında duran yahuyundan ya suyundan diyelim. Biz zaten getiriyor. E Böyle değil diyor. Yani işte yok, iyi diyor. Yani O isimle ilgili başka hikayeler de var. Başka bir programda onları detaylı konuşalım. Evet konuşalım. Patrick evet. Fakat dünyada hikarcılık da devam ederken bir yandan da çocuklar ayaklanmış durumda. Şimdi birkaç şeyden bahsedelim. Öncelikle yani de birazcık sözünü ettik ama Avustralya'da daha önümdeki bir yazıyı da Mart şeyin, Ocak ayının en sıcak, Avustralya tarihinin gördüğü en evet. sıcak ...yaz rekoru kırıldı derken... ...dün bir de, e, Nisan tarihli... ...şeyde okudum bunu... ...Dar Cemail'in... ...şimdi hmm. iki, iki Nisan tarihli... ...Michael McGowan imzalı... ...Guardian şeyinde... ...o rekorun çoktan kırıldığını... Hmm. ...ve şimdi iki derecenin... ...üstüne çıkarak sıcaklıkların... ...Avustralya'nın en sıcak... ...ayının Mart olduğunu... ...söyleyen bir haber vardı. Bu arada Afrika'da bundan farklı değil... Ee, ...Ömer abi. Madagaskar çok büyük bir kuraklık çekiyor. Afrika'da bu avop ağaçları... ...zaten bu yüzden kuruyorlar. Binlerce yıllık ağaçlar. Evet. Ee, bu yıl bir de şöyle... ...enteresan bir gözlemim oldu. Ben not tutuyorum bunları böyle düzenli. Ee, kuşların geliş tarihleriyle ilgili... ...mesela bahar göçüyle ilgili... Ee, bu sene kuşlar bayağı geç geldiler aslında geçen seneye kıyaslandığında bunun e, tabii ki böyle bir kanıtım falan yok ama. uçağı sı Sıcaklıkla be. çok alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü sonuç itibariyle biraz sıcağı takip ediyorlar onlar. Halen Afrika çok sıcak gibi geliyor o yüzden bana biraz. Ama aynı zamanda da. ...Afrika'da tarihinin... ...güney kısımları Afrika kıtasının... ...yani yüzünün en büyük kıtasının güney kısımları da... Gö ...tarihinin gördüğü en büyük sel felaketiyle... karşı vuruldu. Evet. Yani inanılmaz şeyler var. Sudan'da yani. da mesela kuraklık yüzünden... E, ...sürülerin yüzde doksana yakınının... ...yok olduğunu evet. söyleniyor. hayvan evet. Maalesef öyle ve... ...çok acayip bir durum var. Yani Afrika'da... E, ...bir siklon dedikleri işte... E, ...tropik fırtına... ...tayfun mu ne diyeceksek adını ...hepsini söyleyebiliriz... Ee, ...şimdiye kadar Güney Yarı Küre'yi vuran... ...en büyük felaket olduğunu... ...en büyük facia olduğunu söylüyor... ...onunla ilgili de bir... ...genç bir muhabir bulmak üzereyiz... ...galiba Hı. size Çok bilgi... Iyi. ...vermek... ...mümkün olacak önümüzde bir, birkaç gün içinde... Hı. Ee, ve e, milyonlarca insan etkilenmiş durumda bir e, iday ortumu deniyor buna kasırgası diyelim evet. üç ülkeyi birden vurdu Mozambik, Zimbabwe ve Malawi ve üç milyon insanın üç milyon insanın e, acil yardıma ihtiyaç halinde bulunduğu bir sefalete itti. Jamie Le Sueur... ...diye birisi... ...yani bu Beira kentinde... ...tarihte ilk defa olarak bir kent... ...Mozambik'in en büyük ikinci kenti... ...Liman kenti... ...beş bin nüfuslu... ...neredeyse haritadan silindi, silindi yani... Evet. ...göl oldu... ...gölün üzerinde bir ada oldu daha doğrusu ve... E, ...Uluslararası Kızıl ve... ...Kızıl Ay... ...derneklerinin... E, ...sözcüsü olan Jamie Lusquart de... ...Reuters'da demiş ki... E, ...bu Mozambik tarihindeki... ...en büyük insani krizdir diyor. İnsanlar ağaçlarda aç ağaç ve susuz kaldılar. Kadınlar çocuklarını doğurmak zorunda kaldı... ...ve kaybetmek durumunda Ağaçların üstünden yani. Hı -hı. Ve... E, ...bilebildiğimiz kadarıyla... 700'ü aşmış durumda ölü sayısı. Hı -hı. Son verdiğimiz rakama oydu. Yani Mozambik'te... E, 500 diğerlerinde de e, işte iki <gülüyor> yüz ve yüz gibi rakamlar konuşuluyordu. Sonuçta sadece Mozambik'te başkan Filip Njusi pek de resmi rakam açıklamak istemiyorlar. Anlaşılabilir nedenler aslında berbat bir durum. En az bin kişinin sadece Mozambik'te ölmüş olabileceğini söylüyor. Bunları öğreneceğiz ama yani büyük bir yıkım var. Yıkım var. Yıkımların ...en büyüğü... ...oldu bile haberimiz yok. Yani basın Medyada şey yapmıyor. Dediğin gibi kuraklık da... felaket vurmuş durumda... ...çeşitli kesimlerde. Suyun varlığı da yokluğu da büyük tertiklim değişikliği... ...nedeniyle. Ee, peki bütün bunlar... ...niye yaşanıyor? Onun da hemen bir... ...altını çizelim Ömer abi. izninizle. Geçen hafta... ...Uluslararası Enerji Ajansı'nın... ...yayınladığı bir rapor vardı. Küresel... ...enerji ve karbondioksit emisyonları... ...statü raporu... Bu rapora göre e, dünyada enerji sektörü kaynaklı karbondioksit emisyonu 2018'de bir önceki yıla göre 1.7 artışla 33 gigatona yükselmiş. Bu küresel karbondioksit emisyonunda tarihi zirve demek aynı zamanda. Bütün bunların neden yaşandığı hakkında e, çok net bir şekilde veriyi koyuyor ortaya. Ama şey yok yani gene... Selsa'da dördüz kimseden çıkmıyor. Hele politikacılardan ve tedbir alanlardan hiç alması gerekenlerden hiçbir şey yok. Hiç sesi olmuyor. Yani yeni bir araştırma da mesela orman yangınları gibi okyanusların üzerinde de sıcak dalgaları okyanus sıcak dalgalarından bahsediliyor. Bunu yeni yeni duyuyoruz. Nature Climate Change dergisi çok itibarlı bir Hı. bilimsel dergi yani e, 2016'ya kadar önceki 30 yıla e, bakıldığında yani 1986'dan 2016'ya kadarki araştırmada %50 artmış sıcak dalgalar denizler, okyanuslardaki sıcak dalgalarından bahsediyoruz. Evet. Bu çok son derece önemli bir haber çünkü bütün hepimizin de gayet iyi bildiği ...unutmayı bazen tercih etmiş ...olmakla beraber gayet iyi bildiğimiz gibi... ...okyanuslar bizim için... ...hem ısı hem oksijen... ...üretimi hem yiyecek... ...hem de karbondioksit... ...depolama açısından hayati... ...önem taşıyan bir yer. Okyanuslarda... ...sıcak dalgaları oldu mu... ...ona bağlı kalan canlılar da... ...gidecek demektir. Atmosferde de havada da... ...karbondioksit seviyeleri zaten... E, ...rekor... ...Şubat'ta rekor yaşadı... ...ve Grönland... ...buz örtüsünde de rekor sayıda erime var. Yani her tarafında... ...müthiş bir... E, ...çöküşe gidiyoruz ve... ...evet mesela... E, ...şeyde... B, ...Afrika'da senin de... E, ...dediğini doğrulayacak bir şey yazmış... ...Darca My alttaki yazısında... ...1 Nisan tarihli... E, ...açlık artık... ...pek çok yerde... ...açlık norm halini almış durumda... Hmm. ...kıtlıkla beraber ve... ...bazı yerlerde... ...hayvancılıkla... E, ...sürü yetiştiren... ...insanların... ...yüzde doksanında baya... E, ...çocuklarının yarısı artık... ...kronik olarak açlık içinde yaşıyorlarmış. Yani bu... ...dünyanın normal hali e, oluyor, oluyor... ...Afrikalılar için. Çok acayip bir şey. Dünyanın gözü önünde olup Ama yalnız, Evet ve Afrika'da... E, Hadi diyelim Afrika zaten söz konusu olmuyor. Ya İtalya'ya ne buyrulur? Ben denizde bir zeytinyağı ülkesi çocuğu olarak dehşetle izlediğim bir haber vardı. Zeytin hasatında yüzde 57 düşüş. 57 bu sene İtalya'daki öyle resmen verdiler yani. Hatırlarsanız bundan bir, bir ya da bir buçuk ay önce bahsetmiştik kısaca. İklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarından bir tanesi de açlık olabilir diye bir rapor yayınlanmıştı ve e, özellikle buğdaydaki hatta besin değerini dahi düşürdüğü iklim değişikliğinin evet, e, evet. ortaya koyan bir takım raporlar vardı ve bunlardan da bahsetmiştik e, biraz. Bu artık sofraya net yansıdığının e, iklim değişikliği insanların hani somut örnek görmek isteyenlerin e, sofrada görebileceği bir örnek olmuş artık yani. Hı. Hatırlarsanız iki sene önce de buğdaylarımız iki defa ekilmek zorunda kalmıştı. Evet. Türkiye'de kuraklık yüzünden yine yağması gereken dönemde yağmadığı için. iklim değişikliği özellikle açlık konusunda da kapıyı çok sıkı çalmaya başladı sadece afetler değil. Yani İtalya'nın arayı kapatmak için, bu açığı kapatmak için zeytin... İthal edeceğini düşün yani duyduğum zaman ilginç <gülüyor> yani hakikaten ilginç zamanlarda yaşıyoruz. İtalya, bu ithal ediyoruz gibi. aslında beraber <gülüyor> çok şaşırmamak lazım ama yine de. Ya İtalya ama herhalde bir numara. Yani dünyada zeytincülükte İspanya i̇şte, ile İtalya. bizim de mi? buğdayın Anavatanı Burada <gülüyor> ekilmeyi, biçilmeyi öğrendi. Evet. Ve halen yabani olarak doğamızda var olan bir bitkiyi artık ithal ediyoruz. Evet şimdi yani şeyi de bir toparlayacak olursak çok vahim toparlamak. Ama Sabahin söylediğimiz birkaç feci haberi de ekleyerek <gülüyor> bitirelim. Yani e, böceklerin... İşte belki yakında konuşma evet. fırsatı bulacağız iklim değişikliğinden kaçacak yerleri Yeri kalmamış yok. diye sabahleyin böyle bir deyim imzalı taze bir haber okuduk yani şeyler artık özellikle de çiftçilik denen şeyden dolayı toprağın hallaç pamuğu gibi atılmış olmasından dolayı böcekler toprakta da yaşayacak yer kalamıyor Ee, böceklerin böcek öldürücülerin yıkıcı etkisinden kurtulmak için tek yapılacak şey o, o geçen ay çıkan bir haberdi ama şimdi hatırladım. Ee, organik. Evet. beslenmenin tek şartı olduğu yoksa <gülüyor> pestisinden kurtulmanın imkanı olmadığı haberi var. Bir süredir böcekleri çalışıyorum ben Ömer abi. Bu Hı. konuda Amerika'da yaşayan bir akademisyenle görüşme yaptım. Çok detaylı bir şekilde e, bilgiler aldım ve dehşete kapılacağımız bilgiler aslında. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum e, konuyla ilgili. Böcek deyince bizim aklımıza sadece toprağın altında yaşayanlar geliyor. Yani etraftaki evet. e, genel kanı böyle aslında ama Ama kelebekler de bir böcek, arılar da bir böcek türü. Ve bunlara bakarak net somut toprak altındaki durumu da tahmin etmek mümkün. Ama toprak altındaki durum gerçekten buzdağın altı gibi. Çünkü orada ilaçlar var. İşte yani evet. kanatlı olanlar bir şekilde biraz daha kendilerini koruyabilseler de bunda toprak altında yaşayanlar çok vahim durumda. Ve toplam böcek biyo biyokütlesinin. Her yıl yüzde iki buçuk kadarının evet, yok olduğu söyleniyor. Yani korkunç... <gülüyor> bir şey bu. Ki dünyadaki en büyük biyokitle onlar da. Evet, onlar yok olunca da bütün hayat bitecek tabii. Yani çünkü biyolojik çeşitlilik üzerine evet. dayalı direnç. Mesela tam bundan bahsetmişken çok çok yeni bir haberde gene bir Nisan ...tarihli Patrick Barkham imzalı bir haberde Garden'de var. Kelebek yani Hollanda'da çok uzun 130 yıllık bir veri değerlendirilmesi yapılmış. 1890'da başlayıp 1980'de Finlanda epey de değerlendirilmiş bir şey 120 bin kelebek incelemesi yapılmış. Ve 130 yıl içinde yüzde 84 oranında düşmüş kelebek popülasyonu. İnanılmaz yani. bir azalma var. <gülüyor> Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de bunun iki temel nedeni var. Başka yerde herhalde bu kadar etkin olmamakla birlikte, yani ben böyle çok fazla bilmiyorum. Türkiye çok, tam bir cennet kelebek açısından. Ama en önemli habitatları inanılmaz derecede hızla yok ediliyor. Yani. Tarımda kullanılan ilaçlar tüm dünyada var, bizde de var. Bu ciddi zarar veriyor ama bizim onun yanında ekstra bir zulmümüz var bu canlılara yani. Mesela Çoruh Vadisi dünyadaki en zengin noktalardan bir tanesi. Yaşayan her şey orada çok özgün. Karadeniz'in içindeki Akdeniz gibi böyle bir şey bulmak mümkün değil dünyada. ...kelebek açısından da Türkiye'nin en zengin yerleriydi... ...şu an orayı buldozerler dümdüz ediyorlar... Yani ...dümdüz... Evet, ...çoruk yani vadisi bir diye bir şey kalmadı... Yıkımı, ...bir yandan da şey... ...evet yani çok... ...hepsi birbirine bağlı tabii aslında... Evet. ...ve şeyi de söylemek lazım... ...yüzde... ...yani bu sadece Hollanda'da... 130 yıllık çok tabii onlar... ...donanımlı ülkeler olduğu için... ...ölçebiliyorlar falan kolaylıkla... Ee, Almanya'da da yapılmıştı yani son 27 yıl içinde yüzde 76 gibi aklı hayali durduracak bir şey tahayül edilemeyecek bir şey yani dörtte içi gitmiş İnanılmaz. böceklerin ee, şeyde de Britanya'da da aslında yüzde 77 olduğu çıkmış şimdi Britanya'daki kelebeklerin yok oluş hızı da bir tat uzmanları tarafından. Ee, Yani bazı yerlerde de %100 yüz, %46 bazı yerlerde %77'ye kadar e, varıyor diyorlar. Yani insan e, şaşkınlık içinde e, kalabiliyor. Böceklerin de barınacak yer bulamaması durumunda bir iyi haber vereyim. İyi. Organik ben de tatlı bir kelebek haberiyle bağlayayım en sonunda Hı -hı. Türkiye'de. Organik E, yemek bu böcek çöküşünün önlemin en önemli yolları olarak gösteriliyor bu geçen evet. ayın bir haberiydi bu e, ama çok mantıklı tabi bir de e, şeyde e, New York eyaleti bütünüyle plastik kullanımını yasaklamış tek kullanımını plastiğin yasaklanması da, da hakikaten önemli Hı. bir haber. Ee, hazır böceklerden laf açılmışken hayatın ne kadar hassas olduğuna ve birbirine bağlı olduğuna dair güzel bir örnek ben bunu çok sık anlatırım büyük koru beni bir kelebeğimiz var bizim kaç karlarda doğu karadenizde yaşar ve 1700 metrenin üzerinde yaşayan bir canlı bu çok da güzel bir canlı bunun şöyle bir hayat döngüsü var ee, yumurtasını bir otun üstüne bırakıyor larvasını o bir koku salıyor o bölgede yaşayan bir karınca türü var o kendi larvası sanıyor o yumurtayı geliyor alıyor götürüyor yuvasına ee, larva kışı karıncanın yuvasında geçiriyor ve onun katlatıyor kışı evet evet onun larvalarıyla da besleniyor biraz ama karınca da bunu göze alıyor çünkü onun da başka faydaları var ondan bazılarını feda edebiliyor yumurtalarını Sonra bahar gelince e, kelebekler varsa o karınca yuvasından çıkıyor. Aynı otun üstünde sürecini tamamlıyor. Kelebek olarak uçup gidiyor. Şimdi şöyle bir yaşam döngüsü, şöyle birbirine bağlı bir zincir söz konusu. O kelebeğin orada yaşayabilmesi için o karıncanın orada yaşayabilmesi gerekiyor. O karıncanın orada yaşayabilmesi için otların 5 santimi geçmemesi lazım. Çünkü daha fazla uzayınca o yaşayamıyor. Otların 5 santimi geçmemesi için orada hayvancılık yapılıyor olması lazım. Doğu Karadeniz çok hızlı göç verdiği ve yaylalar boşaldığı, hayvancılık bittiği için o karınca yok oluyor ve kelebeğin bugün nesli tehlike altında. Büyük koru beni kelebeği. Büyük koru beni kelebeği. Evet. Onlar ve da. Türkiye'yi özgü. dünyada da başka hiçbir yerde yok bu kelebek. Endemik bir tür. Önerim şeydir yani onlar da uçağa atlayıp tatile başka yerlere gidip geçirsinler. Ryanair burada bu konuda rekor kırıyor mu zaten ucuz uçuşlarıyla. Ve dünyadaki en büyük kömür üreten, kömür tüketen yani şey yapan, küresel ısınmaya katkıda bulunan salımları yapan 10 şirketin arasına katılmış. Diğer 9'u kömür, bir de Ryanair. Onlar da kelebekler, korubeniler de ona binsin. Evet. evet. Hazır isim zikretmişken bir şey daha söyleyelim. Geçen sene kömüre ve fosil yakıta kredi veren 1.9 trilyon ve 33 yanılmıyorsam küresel banka. Evet. Bu hafta içerisinde söylemiştik. Greta'nın attığı tweet üzerinden de hatırlatmıştık evet. bu durumu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman. Elimizdeki hafta yok Değil, Ondan sonraki hafta, hafta 15 gün sonra 15, 15 <gülüyor> gün sonra görüşmek üzere Hoşçakalın İklim için bir <gülüyor> iklim adaleti güncesi